geleceği. hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Kadıköy Belediyesi'nin bütüncül ve katılımcı iklim eylemi projesi kapsamında düzenlediği Kadıköy İklim Atölyesi 10 Aralık Cumartesi günü Ekolojik Yaşam Merkezi'nde gerçekleşti. Her seferinde iki mahallenin çalışıldığı atölyenin bu ayki konukları Göztepe ve Sahrayi Cedid mahalle sakinleri oldu. Mahalle sakinleriyle konunun uzmanlarını buluşturan Kadıköy İklim Atölyesi'nin amacı, iklim değişikliğinin negatif etkilerine karşı ilçenin dirençli hale gelmesinde kapasiteyi arttırmak ve iklim kriziyle mücadelede mahallede yaşayanlarda farkındalık yaratarak sahiplenme duygusu geliştirmek. Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından geliştirilip Hayata geçirilen atölyede Göztepe ve sahra Cedit Cedid mahalle sakinleri bir araya geldiler. Kadıköy Belediyesi İklim Elçileri, Işık Başluğu ve Melda Karademir yürütücülüğünde yapılan atölyede öncelikle seçilen mahalleler hakkında bir bilgilendirme ve ardından uluslararası iyi uygulama örnekleri sunumu yapıldı. Mahalle sakinleri enerji verimliliğinin arttırılması yönünde binalar, ulaşım ve atık yönetimi konularında Fikir paylaşımında bulundu. Mahalle haritası üzerinde çözüm önerileri not edildi ve en iyi uygulama önerileri üzerinden iklim kriziyle mücadelede maksimum verimlilik sağlanmasına yönelik bir fikir teaddesi yapıldı. 2023 yılın sonunda Kadıköy'ün bütün mahalleleri odağında tamamlanması planlanan atölyenin raporu belediyenin bugüne kadar hayata geçirdiği projelere katkı sunacak ve yeni projelere ışık tutacak. Ayrıca belediye stratejik planını hazırlarken bu atölyeler aracılığıyla mahalle sakinlerinden gelen görüş ve önerileri de göz önünde bulunduracak. Bir günden İsmail Arının haberine göre, Varlık Fonu Hatay'a 118 milyar liralık dev bir petrokimya tesisi kuracak. Tarım alanları ve canlıların yaşam alanlarını yok edecek bu tesis için bölgede görülen kertenkele türününse taşınması önerildi. Sayıştay'ın denetleyemediği Türkiye Varlık Fonu'nun başkanı, AK Parti Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Varlık Fonu projesi fosil yakıtlardan uzaklaşılan bu çağda ve çevre etkileri nedeniyle de tartışma yaratacak projeyi imza atıyor. Fona bağlı olarak 2020'de bir şirket kuruldu ve Doğu Akdeniz Petrokimya Tesisi Projesi adıyla proje için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvuru yapıldı. 4.000 sayfalık bir ÇED raporu. Çıktı, projenin çevreye vereceği zararlar gözler önüne serildi. Hazırlanan ÇED raporu, tesisin bölgede nasıl bir çevre katliamına yol açacağını da ortaya koydu. Rapor kaplumbağalardan kum zambaklarına kadar sayısız canlının yaşam alanının nasıl etkileneceğine dair uzun bir liste. Ne var ki raporun en ilginç bölümü bugüne dek belirlenen tek yaşam alanı olan Burnaz kumsalında yaşayan İskenderun kertenkelesi yöreye endemik ve sadece burada yaşayan bir canlı. Bir şirketin Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Cennet Koy'da hazineye ait araziye yapmayı planladığı turistik tesis ve rezidans projesi için Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yaptığı ÇED başvurusu sonuçlandı. Koruma altında olan 6780 bin metrekarelik arazide turistik tesis, villa, rezidans ve marina yapacak olan şirkete sunduğu ÇED raporu Muğla Valiliği tarafından incelenerek, ÇED gerekli değil karar verildi. Proje alanındaki parselin güneyinde birinci derecede arkeolojik sit alanı var. Hazırlanan ÇED dosyasında birinci derecede arkeolojik sit alanına herhangi bir müdahale de bulunulmayacağı, bu alana hiçbir şekilde inşaat faaliyeti yapılmayacağı bilgisi de dosyada yer almıştı. Danıştay 13. Dairesi Cennet Koyun'daki 2 milyar 100 milyon lira değerindeki 700 dönümlü kamu arazisinin özelleştirme kararını daha önce iki kez iptal etmişti. Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Rize ve Balıkesir'de bazı alanlar Cumhurbaşkanlığı kararıyla orman sınırları dışına çıkarıldı. Resmi gazetede yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Sakarya'nın Hendek ilçesi Akova, Kocaeli'nin Körfez ilçesi, Çamtepe ve İzmit ilçesi, yeni mahalle Arızlı, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi, Hamza Fakıhlı, Rize'nin İkizdere ilçesi, Diktaş ile Balıkesir'in Karesi ilçesi Kabakdere mahallelerindeki bazı alanlar orman sınırına dışına çıkarıldı. Kararda orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya hazinenin özel mülkiyetinde olan taşınmazlardan Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emrak Genel Müdürlüğü tarafından orman genel müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi. İspanya ve Fransa iki ülke arasında bir denizaltı boru hattı yoluyla doğalgaz taşıma planlarından vazgeçti. Bunun yerine proje için mümkün olan maksimum Avrupa Birliği finansmanını güvence altına almak amacıyla hidrojen taşınacak. Her iki ülkeden yetkililer Cuma günü İspanya'nın Alicante kentinde yapacakları zirve öncesinde planın taslağını hazırladılar. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Portekiz Başbakanı Antonio Costa Barcelona'dan Marsilya'ya boru hattını görüşmek üzere bir araya gelecek ve desteğini almak için Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de bu oturuma katılacak. Avrupa Birliği gazlarını 2030 yılına kadar 1990 seviyelerine göre en az %55 altına düşürmeyi hedefliyor. Bunun için de hidrojen çok önemli.